Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarıfoğlu. Merhaba sevgili dinleyiciler, Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size okuyacağım röportaj Patsy İslam Parsons Avustralya'da resmen yangının tadına varabiliyoruz başlıklı röportajı Meşil ki. Patsy İslam Parsons Avustralya'nın Sydney kentinde 19 yaşında bir iklim aktivisti. Friday's for Future Avustralya Paluturs'a altında bir parçası. Geçen yıl FFF Avustralya'nın yerel grubu FFF Sydney kurdu. Halen University of Sydney'de Fransızca ve Almanca okuyor. Nasıl iklim aktivisti oldun ve neden iklim grevlerine devam ediyorsun? Tek başına beni bir iklim aktivisti olmaya iten tek bir anım olmadı. Bu daha çok iklim krizinin öneminin aşamalı olarak anlaşılmasıydı ve bu konuyu ele almak için hiçbir şey yapılmıyordu. Sanırım Mart 2019'da bir iklim grevine katıldıktan sonra iklim aktivizmine doğru bir şekilde dahil oldum. Grevdeki herkesin enerjisi Friday's or future'a katılmak ve bir fark yaratmak için elimden gelen her şeyi yapmam için bana çok motivasyon oldu. Her cuma grev yapmaya başladım çünkü politikacılarımızın ve diğer dünya liderlerinin iklim krizini hiç ciddiye almadığını görebiliyorum. Ahlaki görevlerini yerlerine getirmiyorlar ve bu yüzden birinin bunu yapması için onlara baskı yapması gerekiyor ve görünüşe göre bu biz yani genç iklim aktifistleriyiz. Küresel ortalama sıcaklık artışının bir buçuk derece sınırında kalması için zamanıma da tükeniyor ve bu beni dehşete düşürüyor. Arkama yaslanıp olmuyormuş gibi yapamam. Büyüdüğümde kendime ve torunlarımın gözlerine bakabilmeliyim ve en azından değişimi sağlamak için elimden gelen her şeyi yaptığımı bilmeliyim. Başlangıçta cuma günleri yalnızdım ama şimdi bazen başka insanlar da bana katılıyor. Her gün Save Congo Rainforest tabelanına görev yapıyorsun. Bize Kongo yağmur ormanında yaşanan iklim krizinin hakkında bilgi verebilir misin ve bunu durdurmak için neler yapabiliriz? Kongo yağmur ormanı Afrika'daki en büyük ve tüm dünyadaki ikinci en büyük yağmur ormanıdır. Yine de belki tüm Afrika kıtısının bu kadar sık görmezden gelinmesinden dolayı buna neredeyse hiç ilgi gösterilmiyor. Kongo Yağmur Ormanı Afrika'daki hava durumu modellerini düzenlemede çok önemli bir rol oynayacaktır. Kritik bir karbon yutağıdır ve yaklaşık 80 milyon insanın hayatta kalabilmesi için bu ekosisteme doğrudan bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak hem Kongo Havuzası'nda yaşayanlar hem de bu gezegende yaşayan her bir kişi için yağmur ormanlarının korunması zorunludur. Yağmur ormanını korumak elbette son derece zordur çünkü izlemesi zor olan birçok yabancı şirket de yok edilmesinden sorumludur. Şu anda Kongo havzasında ve Afrika'daki diğer ülkelerden aktivistlerin sesini duyurabilmek için çalışıyoruz çünkü onlara yeterince ilk gösterilmiyor ve sesleri göz ardı ediliyor. Aktivizminle ilgili ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? İklim aktivizminin temel zorluklarından birisi görevin çok büyük olması. Toplantı salonlarında ve parlamento binalarında alınan kararlarda bir veya birkaç kişinin özellikle bizim gibi gençlerin gerçek bir etkisi olması çok zor. Sonuç olarak değişime ulaşmak için yeterli gürültü yaratmak çok sayıda insan arasında çok fazla koordinasyon gerektiriyor. Dünyadaki güçlü insanları ve sektörleri alt edebilecek bir hareket yaratmak kolay değil sorunun kendisi de çok yönlü tek bir basit çözüm yok iklim krizinin ele alınması ve küresel sıcaklık artışının bir buçuk dereceye sınırlanması toplumun her alanında değişiklik getirecektir çok zor olabilir ve tabii ki politikacıların ve dünya liderlerinin bizi veya iklim krizinin ciddiye almıyor gibi görünmesi ilerlemenin çok zor olduğu anlamına geliyor. Bize sunulan tek şey son derece gerçek eylem yerine sinir bozucu boş vaatler. Ülkenizde iklim krizinin görülen spesifik etkileri neler? Avustralya'da artan sıcaklıkların ve görünüşte bitmeyen kuraklıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan orman yangınları muhtemelen karşılaştığımız en büyük sorun. 2019-2020'de rekor seviyelerdeki en kötü orman yangınının sezonunu yaşadık. Milyarlarca hayvan öldü, yüzlerce ev ve bina yıkıldı, onlarca insan hayatını kaybetti. Sydney'de yaşadığımız yerde hava her gün daha da yoğundu ki kelimenin tam anlamıyla tadına bakabiliyordunuz. Gökyüzü turuncu oldu ve fiziksel olarak nefes almak zordu. Bu tüm ülke için üzücü bir deneyimdi ve bu yaklaşık 1.2 derece... Küresel ortalama sıcaklık artışıydı. 1,5-2 veya hatta 3 derece ısınmamız yazlarımız neye benzeyecek acaba? Neler olabileceğini hayal etmek korkunç. Yine de bu sadece bir sorun. Diğerler arasında büyük stresifinin ağırtılması ve aborjin topraklarının ülke genelinde yok edilmesi yer alıyor. Hükümet adım atmayı reddediyor. Ülkendeki politikacılar ve genel olarak halk arasında iklim bilincini ne şekilde tanımlarsın? Avustralya'daki iklim bilinci hem politikacılar hem de halk arasındaki deneyimlerime göre son derece düşük Açıkça ön safhalarda olmamıza ve durumumuzun daha da kötüye gitmeye devam edecek olmasına rağmen Hükümetimizin iklim kriziyle ilgili herhangi bir adım atmayı kesinlikle reddediyor Queensland'deki Adani kömür madeni gibi devasa kömür madenlerinin inşasını desteklemeye devam ediyorlar Ve şu anda gaz kaynaklı Covid-19 kurtarma projesini teşvik ediyorlar bu sadece bir delilik. Başbakanımız parlamentoya bir parça kömür getirmesi ve bu kömür korkuma demesiyle ünlü. Aynı zamanda dünyanın en büyük kömür ihracatçısıyız. Yani bir ülke olarak karbon ayak izimiz ve iklim krizine genel katkımız çok büyük. Politikacılarımız iklim krizine karşı harekete geçme sorumluluğumuz olmadığını ve orman yangınları ile iklim krizinin hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını söylüyor. Ki bu apaçık yanlıştır. Genel halk arasındaki farkındalık da çok düşük. Bence bu ülkemizin alevler içinde olduğu orman yangınları sırasında bile sürekli olarak iklim inkarcılarını bastıran Murdoch medyası ile ilgili. Aslında yakın tarihli bir rapor. Avustralya'nın ABD ve İsveç'ten sonra dünyanın en yüksek 3. iklim inkarcı yüzdesine sahip olduğunu ortaya koydu. İklim grevlerimiz sırasında her cuma bilime inanmayan yoldan geçenlerden çok sayıda olumsuz yorum alıyorum. Şu anda iklim krizinin etkilerinin insanların bilimi dinlememesi son derece sinir bozucu. Dünya liderlerine seslenmek için bir platformda olsaydın onlara ne söylemek isterdin? Dünya liderleriyle konuşmak için bir platform olsaydı torunlarına hala vakit varken iklim krizi konusunda harekete geçmemeye nasıl karar verdiklerini açıklamalarının planlarını sorardım. Harekete geçme konusundaki ahlaki bir sorumlulukları var ve ne yapmayı hiç seçiyorlar. Gerçekten denememiş olsalar bile pes ediyorlar. İnsanların eylemlerinin bir sonucu olarak her gün öldüğünü bilerek geceleri nasıl uyuduklarını onlara sorardım. Ve onlara nasıl hatırlanmak istediklerini sorardım. Çünkü şu anda onların mirası, insan yaşamları ve tek gezegenimiz yerine kar seçmiş olmaları. Ailen okulun veya arkadaşların aktivizmini destekliyor mu? Yakın ailem iklim aktivizmini desteklediği için çok şanslıyım. İklim aktivisti olmayan arkadaşlarımın çoğu ne yaptığımı gerçekten anlamıyor. Çevre konusunda tutkulu olduğumu ve bunun bir hobim olduğunu düşünüyorlar. İklim krizini ve içinde bulunduğumuz durumu gerçekten anlamıyorlar. Ancak sanırım bir iklim aktivisti olarak onları bilgilendirmek ve iklim aktivizmine katmaları için motive etmek benim de sorumluluğum. 2030'da kendini ve dünyayı nasıl görüyorsun? 2030'da dünyaya hayal etmeyi zor buluyorum. Çünkü dünya liderlerinin önümüzdeki 10 yılda hangi kararları alacakları konusunda hiçbir fikrim yok. Tabii ki içinde bulunduğumuz krize aniden uyanmalarını ve küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 dereceye düşürmek için kesin önlemler almalarını ummuyorum. Bu ısınma miktarında iklim krizinin korkunç etkilerini yine de hissedeceğiz. Avustralya'da orman yangını mevsimleri kötüleştirmeye devam edecek. Büyük set resifin mercan artması nedeniyle daha da zarar görecek ve kuraklıklar daha uzun ve şiddetli hale gelecek. Ancak acil önlem almazsak 2030'daki durum çok daha vahim olacak. Dürüst olmak gerekirse dünyanın 2030'da nasıl görüneceğini düşünmek beni korkutuyor çünkü politikacılar ve dünya liderleri yakında uyanacaklarına dair çok fazla işaret göstermiyorlar. İnsanlığın karşı karşıya olduğu muhtemelen en büyük krizi üstlenmeye hazır olduklarına dair pek çok işaretle göstermiyorlar. Yaptıkları tek şey bize boş vaatler vermek ve gerçekten harekete geçmeye niyet etmedikleri uzak tarihlere hedefler koymak. Değişim olarak ne görmek istersin? Diğer bir değişiklik iklim krizini tersine çevirmek için en iyi planın ne olacağını düşünüyorsun? İklim krizini doğru bir şekilde ele almak için toplumun her alanında değişikliklerin olması gerekiyor. Seri gaz yaymaya devam edip yarın yokmuş gibi yaşayamayız. Büyük bir ilk adım tüm yeni fosil yakıt projelerini durdurmak ve enerji kaynaklarımızı hızla yenilenebilir enerjiye dönüştürmek olacaktır. Tüm dünya bir buçuk derecelik karbon bütçemiz dahilinde kalacaksa, Avustralya gibi mali açıdan şanslı ülkeler önce olmalıdır. İklim adaleti, eşitlik ve uluslararası işbirliği çok önemlidir. Küresel krizler, küresel çözümler gerektirir. Hiçbir taşı alt üst edemeyiz. Toplumumuzdaki her şeyin yeniden incelenmesi gerekir. My name is Patsy Islam Parsons and I'm a climate activist from Australia with Fridays for Future. It is 2021 and the climate crisis is already here. Impacting the lives of millions through fires, floods, cyclones, unbreathable air, the list goes on. But somehow the climate crisis continues to be ignored by world leaders. Apparently it's too uncomfortable to acknowledge that we simply cannot continue like we have until now. So our message is simple, the same as it has been all along. Unite behind the science. Treat the climate crisis like the crisis it is. We are tired of empty summits and empty promises. We have absolutely no time to waste. Az önce Patsy ile yaptığım röportajı dinlediniz. Etkileyici başka bir hikaye daha. Şimdi de geçen haftadan bu yana neler olmuş bakalım. İlk haberimiz iklimin düzelmesi için zengin hayatlarının değişmesi gerektiği ile alakalı. Birleşik Krallık Merkezi Cambridge Sürdürülebilirlik Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre iklim krizi ile mücadele edilebilmesi için dünyanın en zenginlerinin yaşam tarzlarının köklü biçimde değişmeleri gerekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine dayandırılarak hazırlanan raporda dünyanın en zengin %1'lik kesiminin en yoksul %50'nin iki katı karbon salınına neden olduğu kaydedildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre raporda kirletici elit olarak tanımlanan en zengin %5'lik kesimin 1990-2015 yıllarında karbon emisyonu artışının %37'sinden sorumlu olduğu açıklandı. Raparı yazan komisyon SUV tipi spor amaçlı taşıt araç kullananlara ve çok sık uçakla seyahat edenlere davranışlarını değiştirmeleri için çağrıda bulunuyor. Bireylerin çevreyle ilgili davranışlarını inceleyen 31 araştırmacı tarafından hazırlanan raporda Paris İklim Anlaşması hedefleri özellikle de toplumun en zengin kesimlerinin yaşam tarzı ve davranışları üzerinde köklü değişiklikler olmadan başarılamazlandı. Raporu hazırlayan komisyon, Birleşik Krallık Hükümeti'nde de iklim kriziyle mücadele konusunda atılması gereken bazı adımlar hakkında tavsiyeler de bulundu. Hükümetin özel bir tüketim vergisi olan yolcu taşımacılığı vergisinin iptal edilmesi kararında geri dönülmesi istendi. Söz konusu vergi 1994 yılından beri uygulanan ve ilerleyen dönemlerde iklim kriziyle mücadele amacına yönelik bir uygulama olarak da kabul ediliyor. Hükümete yakın geçmişte geri çekilen yeşil konut hibelerinin yeniden düzenlenmesi için de çağrıda bulundu. Yeşil konut hibeleri düşük karbon salınımının hedefi doğrultusunda evlerde yapılacak düzenlemeler için ev sahiplerine destek vermeyi planlıyordu. Profesör Peter Neval en zenginlerin karbon salınımında en büyük etkiye sahip olduğunun altını çizdi ve şu açıklamalarda bulundu. Bu insanlar en sık uçuş yapan, en büyük arabaları kullanan ve en büyük evlerde oturan kişiler. Evlerini rahatlıkla ısıttıkları için izolasyonun iyi olup olmadığıyla pek ilgilenmiyorlar. Ancak isterlerse en iyi yalıtımla ya da güneş panellerine sahip olabilirler. Az uçmaları, az araba kullanmaları gerekiyor. Profesör Newell çok zenginlerin çevreye verdiği zararı ağaç dikme ile kapatmaya çalıştıklarını ancak bunun ne kadar yararlı olduğunu tartışmaya açık olduğunu ifade etti. Uçak kullanımı çok fazla olan zenginler çevreye verdikleri zarar ağaç dikme projeleri ve benzeri faaliyetlerle telafi etmeyi düşünebiliyor. Ancak bu projelerin ne kadar yararlı olduğu tartışılmalı. Zenginlerin basitçe az uçması, az araba kullanması gerekiyor. Elektrikli bir SUV aracı sahip olsalar bile enerji sisteminde geri kaçıyor. Zengin kesimlerin yaşam tarzını vurgulamayla ilişkin eleştiriler, karbon salınımını azaltmanın en iyi yolunun teknolojik gelişmelerle olacağını savunsa da raporun baş yazarı Sussex Üniversitesi'nde görevli Profesör Dr. Peter Neville daha güçlü bir eyleme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Teknolojik iyileştirmelerde ve daha verimli ürünlerden yanayız ama daha güçlü bir eyleme ihtiyaç duyduğumuzda açık çünkü karbon salınımı gittikçe artıyor. Aşırı tüketimi kısmımız gerekiyor ve bunun en doğru başlangıç noktası kirletici elitin aşırı tüketimi. Şimdiki haberde Fransa'dan. Fransa trenle 2,5 saat mesafedeki yerlere uçakla yolculuğu yasaklıyor. Fransız parlamentosunda yapılan bir oylama ile karbon emisyonlarını düşürülmesi amacıyla trenle 2,5 saatten az bir sürede kat edilebilecek mesafedeki iç hat uçuşlarının kaldırılması teklifi kabul edildi. İklim krizi ile mücadele için alınan karar Fransa'da karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre %40 azaltmayı hedefliyor. Oylama Paris'in ulusal havayolu şirketi Air France'in 4 milyar yolları kaynağı sağlanarak yeniden sermayelendirilmesinde katkıda bulunacağı açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Fransa Sanayi Bakanı Agnès pannier runacher havacılık sektöründen gelen ve bazı iç hat uçuşlarının yasaklandırılmasının olmadığı yönündeki eleştirileri reddederek, Air France'a yapılan kurtarma paketiyle iklim tasarısı arasında herhangi bir çelişki olmadığını dile getirdi. Tasarının içeriğini yatarsız bulan çevre aktivistleri ise 2,5 saatin az olduğunu, 4 saat mesafenin altındaki mesafelerdeki iç hat uçuşlarının kaldırılmasını talep ediyor.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 Bu arada analistler hava trafiğinin 2024'ten önce salgın öncesi seviyelere dönemeyebileceğini tahmininde bulunuyor. Şimdiki haberde aslında Greta'nın yaptığı bir duyuruyla alakalı. Thunberg yaptığı açıklamada koronavirüs aşılarının eşitsiz dağıtımı sonucu yoksul ülkelerin zirveye katılamayacağını söyledi. Bu durumu protesto eden İsveçli aktivist kendine de katılmayacağını duyurdu. İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na COP26 katılmayacağını açıkladı. 18 yaşındaki Thunberg bu kararına gerekçe olarak koronavirüs aşılarının eşitsiz dağıtımı sonucu yoksul ülkelerin zirveye katılamayacak olmasını gösterdi. Bu şekilde devam ederse katılmayacağım. Zengin ülkelerin diğer ülkelerdeki risk grubunun pahasına genç ve sağlıklı nüfusu Kasım'a kadar aşılamış olacağının altını çizen Thunberg, AFP'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı. Aşırı derecede adaletsiz aşı dağıtımı göz önüne alındığında gelişmeler bu şekilde devam ederse COP26 konferansına katılmayacağım. Thunberg herkesin aynı şartlar altında katılım göstermemesi halinde konferansın ertelenmesi gerektiğini de söyledi. İki kez ertelenmişti. İlk etapta 2020 yılının Kasım ayında yapılması planlanan zirve koronavirüs salgının sebebiyle 2021 yılının ilk aylarında yapılmak üzere ertelenmişti. Birleşik Krallık yaptığı öneride kendi ev sahipliği ve İtalyanın başkanlığında gerçekleşmesi planlanan iklim zirvesinin 2021 yılının ilk aylarının yerine 2021'in Kasım ayında yapılmasının daha uygun olacağını söylemişti. Bu talebin üzerinde Birleşmiş Milletler İklim ve Eşikliği Çerçeve Sözleşmesi temsilcilerinin zirvenin yeni tarihini 1-21 Kasım olarak duyurmuştu. Şimdi de iklim krizinin kıtlık getireceği bazı etkilerinden bahseden çok güzel ve kapsamlı bir haber. Uzmanlara göre insan kaynaklı iklim krizi nedeniyle önümüzdeki 50 yıl ve sonrasındaki kuşaklar pek çok gıdaya erişemeyecek. Göçler, kıtlık ve açlık ise en yakın tehlikede. Küresel ısınma her ne kadar Türkiye'nin sıcaklık, reel politik gündemi nedeniyle ülkemizde ilk sıralarda tartışılan bir konu olmasa da insanlığın geleceği açısından belki de politik bütün sorunlarda çok daha öncelikle ele alınması gereken bir konu. Gezegenin yaşadığı küresel değişiklik başta iklim ve bitki örtüleri olmak üzere pek çok bitkinin ve gıdanın da geleceğini tehlikeye atıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki 50 yıl ve sonrasındaki kuşaklar pek çok gıdaya erişemeyecek. Göçler, kıtlık ve açlık ise en yakın tehlikede. 5 derece ısınmaya doğru gidiyoruz. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve en geç 2030 yılına kadar düşük karbonlu enerji kaynaklarının geçilmesi gerektiğini belirten Elver, aksi takdirde içinde bulunduğumuz yüzyılda sıcaklıkların 5 derece artacağı uyarısını yapıyor. Bu ısınmanın dünyada afetleri hızlandıracağını dikkat çeken 21. yüzyıl yaşam tarzına da dikkat çekiyor. Profesör Elver küresel ısınmaya ilişkin şu tespitleri yapıyor. Küresel ısınmanın olası etkileri ve zamanlanması bilim insanları tarafından yorumlanarak çeşitli senaryolar ile sunulduğu bir konu ve tahminler bölgelere göre değişiyor. Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliği ile ilgili bilimsel komitesi In Governmental Panel of Climate Change, her 5 yılda bir gibi yayınladığı raporda iklim değişikliğinin yol açacağı sorunlar örneğin su kaynaklarının azalacağı özellikle belgi bölgelerde ciddi su sıkıntılarının yaşanacağı ya da belli su seviyelerinin yükselmesi gibi bazı konularda neredeyse gerçeğe yakın bir biçimde bazı konular ise olasılık dereceleri değişen bir biçimde kamuoyuna sunuluyor. Bu nedenle hangi bölgelerde hangi sorunların daha önce ortaya çıkacağı ve hangi sektörleri ne kadar etkileyeceği değişkenlik gösteriyor. Zaten bu raporlar iklim değişikliği ile ilgili politika belirtenlere bir öneri olarak da sunuluyor. Alınması gereken önlemlerde dünyanın bütün ülkelerinin geç kaldığı söyleyen Elver, zaten sera gazı salınımlarının küresel ısınmanın ilk ve en önemli nedeni olduğunu düşünürsek, Herhangi bir ülkenin çok iyi önlem alarak sere gazlarının azaltması global anlamda iklim değişikliğini azaltmaya yetmeyecektir. Çünkü sıcaklık artışı toplam sere gazlarının yükselmesine bağlı herhangi bir ülkenin az veya çok salınım yapmasıyla değişmiyor diyor. Elver, acil önlemler alınmadığı, yani sera gazı salınımı azaltılmadığı takdirde, sıcaklık artışı nedeniyle kuraklıkların artacağını, tatlı su rezervlerinin azalacağını, tarım üretiminin her yükselen ısı derecesine göre farklı ürünlerde farklı azalmaların neden olacağını belirtiyor. Bu durumu da açlıkla mücadelede büyük sorun yaratacağını belirten Elver, Beslenme konusunda ise sağlıklı gıdaya erişimden hem fiyat artışları nedeniyle hem de ürünlerin kimyasal dengesinin ve beslenme değerinin düşmesi nedeniyle ciddi sorunlar yaşanacak. Aşırı sıcak yerlerde örneğin Sahra Afrikası'nda göçlere neden olacak. Denizlerin yükselmesi nedeniyle tarım toprakları yok olacak. İç bölgelerde doğru göçler başlayacak diyor. Elver'in aktardığına göre küçük ada ülkeleri bundan en önce etkilenecek. Bazı yerlerde ısı insanın yaşamasına elverişsiz hale kadar yükselecek. Isı yükselmesi ekosistemi de etkileyeceği için biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkileyecek. Ayrıca yağış sistemlerinin değişmesi için kuraklık yanında sel felaketleri de başlayacak. Özellikle tropik bölgelerdeki ısı değişikliğiyle doğal afetler daha sıklıkla görecek ve etkisi daha da uzun sürecek. Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesinden Profesör Doktor Mustafa Bayram ise küresel ısınmanın geldiği aşamada dair şu yorumu yapıyor. Yer kürenin bir prensibi vardır. Dünyanın herhangi bir yerinde denge bozulursa yer küre bu dengeyi diğer bir noktada yeniden sağlar. Entropi düzensizlik yer küre için belki üzerinde yaşanılabilecek bir ortam olmayacaktır. Ama mutlu olarak yer küre var olmaya devam edecektir. Yani sorun yerkürenin sorunu değil canlıların sorunudur. Dünya bize ne kadar daha katlanabilir bunu tahmin etmek zor. Çünkü insanlar da bir şekilde hayatta kalma becerisine sahip ama bunun ne tür bir konfor içinde olabileceği bilinmiyor. Kalan zaman için 100 yıl desek bu insanlar alemi için bir ömür boyu gibi ama dünya gezegeni için 4,5 milyar yıl içinde 100 yıl demek. Bu kadar önemsiz bir zaman. Ama insanlar için sinyaller gelmeye devam ediyor. Kuraklık, yağışların dengesizliği, su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi bugünlerden çok da uzak olmadığımızı gösteriyor. Hangi gıdalar tehlikede? İklim değişikliğinin etkilendiği en önemli alanlardan biri de gıda. Profesör Hilal Elver bazı gıdaların diğerlerinden daha kırılgan ve naif olduğunu hatırlatarak önümüzdeki 50 yılda şu gıdaların tehlike altında olduğunu vurguluyor. Örneğin çay... Kahve, kakao, pirinç, avokado, muz, üzüm gibi ürünlerin veriminde ciddi azalmalar olacağı raporlarda belirtiliyor. Mısır çok yaygın üretilse bile çok su isteyen bir ürün olduğundan ve sadece insan gıdası değil ama hayvan yemi ve alternatif yakıt olarak kullanıldığından fiyatları yükselecek. Aynı şekilde soya fasulyesi de bu türden. Bu ürünlerin pek çoğunun toprak ve suyunu özel birleşime ve hava sıcaklığı ile çok yakın ilintili olduğundan değişen dengeden etkileneceğini belirten Elver, planlarımızı 50 yıldan daha uzun zaman dilimleri içinde yapmamız gerektiğine dikkat çekiyor. Her şeyden önce planlarımızı 50 yıldan daha uzun dilimler içinde yapmalıyız. Sürdürülebilirlik kavramı gelecek nesillerin korunması üzerine kurulu olduğu için, yani hiç olmazsa birkaç nesil düşünülmeli. İklim değişimini önlemek için her şeyden önce sera gazı salınmamızı azaltmamız gerekiyor. Yani fosil yakıt kullanımını en aza indirmemiz gerekiyor. Alternatif enerji kaynaklarına öncelik verilmeli. Bu alanda arge çalışmaları yapılmalı ve çeşitlikler bunun üzerine kurulmalı. Ne yapmak gerekiyor kısmıyla da bitirelim. Profesör Elver, Tüketim alışkanlıklarının değişmesinin de zorunlu olduğunu belirtiyor. Hemen hemen %50 sera gazının tarım ve gıda sektöründen geldiğini düşünürsek hem nasıl ürettiğimiz hem de nasıl tükettiğimiz düşünmemiz ve değişmemiz gerekecek. Yani konvansiyonel tarım endüstriyel tarımdan vazgeçip ekosisteme duyarlı. Argo ekolojik tarıma yönelmemiz gerekiyor Ayrıca da çok su harcayan kimyasal kullanımı ile toprak ve doğal kaynaklara zarar veren diyetlerden yani çok fazla et tüketmekten de vazgeçmemiz gerekecek ifadelerini kullanıyor. Dört mevsimin yaşadığı ve her tür bitkinin yetiştiği bir ülke olarak bilinen Türkiye'nin Akdeniz ülkesi olarak da çok zengin bir ekosisteme sahip olduğunu aynı zamanda iklim değişikliğinin çok fazla etkilenen bir bölgede olduğunu hatırlatan Elver. Son yıllarda Türkiye ürettiğinden daha fazlasını tüketen, tarımda ihracatından daha fazlasını ithal eden bir ülke durumuna düştüğü için çok tehlikeli bir gidişatta diyebiliriz. Gerçi Türkiye gibi birçok ülkenin aynı sorunları var. Yani gıda ve tarımın büyük ölçüde oligopolleştiğini, birkaç firmanın ve birkaç ülkenin elinde olduğunu unutmamak gerekir diyor. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya cuma yine saat 14'te başka bir İklim Kuşağı Konuşuyor programında görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu